بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله واحته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa in astaqal hadithu kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtasatuhu wa kullu muhtasati bid'ah wa Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Azze ve Celle'nin El Esma'ul Hüsna en güzel isimlerini dersimize devam ediyoruz. Bugün Allah Azze ve Celle'nin El Nur ve El Muhsin isimlerini işleyeceğiz inşallah. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle El Nur ismi vardır. Nitekim Nur suresi. 35. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle, Allahu nuru semavati vel ardi. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayetin devamında Allah Azze ve Celle, مثelu nurihi kemişkatin fiha misbah. Onun nurunun misali şudur ki, duvarda bir hücre, bir delik, bir yarık, içinde bir kandil, kandil, bir cam, fanus içinde, fanus da sanki inci gibi parlayan bir yıldız, Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlayacak, aydınlayacak kadar berraktır. Nur üstüne nurdur, nurun ala nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir, hidayet eder. İnsanlar için misaller, Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeye, her şeyi hakkıyla bilendir buyurur. Subhanehu ve Teala Nur suresi 35. ayeti kerimesinde. Kardeşlerim burada birincisi Allah Azze ve Celle en nur olarak isimlendirilmiştir. Birincisi bu. İkincisi Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen bir nur vardır. Üçüncüsü Allah Azze ve Celle nuru semavati vel Ardı Allah göklerin ve yerin nurudur. Dördüncüsü Allah Azze ve Celle'nin hicabı nurdur. Bu dört tane şey vardır. Allah Azze, alakalı, Allah Azze ve Celle alakalı dört tane nurdan bahsedilir. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin ismidir. Allah en nurdur. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin ismidir. İkincisi Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen bir vasıftır. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin işitmesi, duyması vesaire sıfatları gibi, bu da onun için bir vasıftır, bir sıfattır kardeşlerim, nur olması. Bazen hadiste geldiği gibi unudu e bir nuri veç hikke, yarabbi senin yüzünün veçinin nuru ile sana sığınırım diyerek ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin veçine yüzüne izafe edilmiştir. Üçüncüsü kardeşlerim Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin nurudur. Tıpkı biraz önceki okuduğumuz ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle'nin Allah'u nuru semavati vel artı. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ne yapılmıştır? Göklerin ve yerin nuru Allah Azze ve Celle'ye izafe edilmiştir. Dördüncüsü Allah Azze ve Celle'nin hicabının örtüsünün Nur olduğunu söylemiştir. Nitekim hadisi şerifte Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Hicabuhu en nur. Onun hicabı, onun ört örtüsü nurdur. Lev keşafahu şayet o hicabı açsa ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin gözünün, mahlukatın gördüğü yere kadar hepsi Muhakkak ne yapardı? subuhat ve vecihihi, onun yüzünün celali ne yapardı? Gördüğü her yeri yakardı buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh Abdurrahman ibn-i en nur Allah Azze ve Celle'nin El-Nur ismiyle alakalı şunları söylüyor. Diyor ki, nur iki çeşittir. Allah Azze ve Celle'nin vasfı olan, vasıflarından biri olan nur ikidir. İki çeşittir. Birincisi, Hesi nurdur. Bu da Allah Azze ve Celle'nin nitelendirilen nur, yüce nurdur diyor. Yani eğer ki Allah Azze ve Celle yüzündeki nuru açsa, bütün gözünün gördüğü her yer ne yapardı? Muhakkak yanardı diyor. Bu biraz önceki hadiste geldiği gibi ki kardeşlerim bu nuru, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın biraz önceki hadiste, vasfettiği şeklin dışında asla ve asla başka bir şeyle vasfedemeyiz. Çünkü vasıf olsun, isim olsun gelen isimler, vasıflar ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği sünnetinde geldiği şekilde ancak vasfedebiliriz. Bunun dışında nitelemek şöyledir, böyledir dememiz mümkün değildir ki burada yani Allah Resulü Vesselam'ın tabir ettiğinden başka bir şekilde ne yapamıyoruz? Tabir edemiyoruz. Allah Azze ve Celle'ye vasfedilen, nitelendirilen yüce bir nur vardır. Onun hicabı nurdur. Eğer o kalkarsa hadiste geldiği gibi gözünün gördüğü Allah Azze ve Celle'nin her yer ne yapardı? Yanardı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi Demek ki göklerde ve yerde ne kadar nur varsa hepsi Allah Azze ve Celle'nin nurundandır. Ve yine cennetin işte gökleri ve yeri genişliği gökler ve yer kadar olan cennetin de nedir? Allah Azze Cennet de Allah Azze ve Celle'nin nurundandır. Arşın, kürsünün ve cennetlerin bütün hepsi de Allah Azze ve Celle'nin nurundandır. Bunu bu şekilde bilmek gerekir. Bunun dışına ne yapmamak, çıkmamak gerekir kardeşlerim. Çıktığınız zaman ayağınız kayar. Yani tıpkı Allah, Resulü, Allah Azze ve Celle'nin gece dünya semasına inmesi gibi ve Allah Azze ve Celle'nin eli, işte yüzü gibi bazı vasıfların olduğu gibi Kitap ve Sünnet'in anlayışı dışına çıktığınız zaman ayağınız kayar kardeşlerim. Bu bu şekilde anlatılır. İkinci kısım Allah Azze ve Celle vasıflarından biri olan nurun ikinci kısmı ise manevi nurdur kardeşlerim. Bu da Allah Azze ve Celle'nin nebilerinin işte seçkin kullarının evliyaların ve meneklerinin kalplerine verdiği nurdur kardeşler. Bu da çok önemli bir e, meseledir ki onların kalplerinde çok büyük bir e, tesiri vardır. Bu da iman nurudur kardeşlerim. E, Müminlerin kalplerinde olan nurdur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bununla alakalı duasında diyor ki Allahümme ceal fi kalbi nura Ya Rabbi benim kalbimde bir nur ver kalbime bir nur ver ve fi sem'i nura işitmeme, işitmemde bir nur ve fi basari nura görmemde nur sağımdan nur, solumdan nur, altımdan nur ve üstümden bir nur ver Allahümme cealni nuran ya Rabbi beni nurlu kıl veya nur içinde kıl. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin işte el imanu billah Allah'a iman etmenin nurudur bu. Bu her müminde olması gereken bir nurdur ki işte bununla yüzler e, aydınlanır, kalpler bununla e, aydınlanır ve insan itaatte e, ne yapar? İnsanın e, diğer uzuvlarının itaat etmesi de ancak bununladır kardeşlerim ki bu eğer insanın kalbinde olmaz ise her türlü kötülüğü, her türlü fuhşiyatı insan işler. Çıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın لَا zani زَانِي حَيْنَ يَزْنِي وَهُوَ Bir kimse diyor mümin olduğu halde zina etmezdir. Ve yine bir kimse mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz ve yine bir kimse mümin olduğu halde içki içmez diyor. Neden? Çünkü eğer bir kimsenin kalbinde bu imanın nuru yoksa bütün bu sayılan büyük günahların hepsini işler. Ama kalbinde Allah'ın verdiği iman nuru varsa tıpkı e, namazın ve diğer ibadetlerin insanı fuhşiyattan her türlü kötülükten alını koyduğu gibi bu Allah'a iman nuru da insanı bu kötülüklerden bu büyük günahlardan alıkoyar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizin kalbine onuru bahşetsin, versin kardeşlerim. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle en nur nedir? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ve sıfatlarından bir, bir tanesidir. E, dini nurdur. Resulü Aleyhisselatü Vesselam nurdur. Kelamı konuşması nurdur ve bütün kullarına verdiği Nedir? Bir nurdur, ee, mümin kullara verdiği, bahşettiği bir nurdur ki bu müminlerin hem dillerinde hem kulaklarında, yüzlerinde bu nurun neyini, e, alametini görürsünüz. Allah Azze ve Celle Tahrim Suresi 8. Ayet-i Kerimesinde diyor ki, Nuruhum yes'a beyne eydihim, onların nurları önlerinden beyne eydihimu bi'eymanihim. Nurları önlerinden ve sağlarından onları aydınlatır. Yekulûn derler ki, Rabbena etmim lana nurana. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Vaghfir ve bizi bağışla. İnneke ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Gerçekten önemli bir mesele. Allah Azze ve Celle hepimizin kalbine Allah'a imanın, iman etmenin nurunu bahşetsin kardeşlerim. onurla önümüzü, arkamızı, sağımızı, solumuzu aydınlatsın, altımızı, üstümüzü ve bize nur ihsan etsin. Allah Resulü aleyhissalatu ve selamın duasında buyurduğu gibi. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi de El Muhsin yani iyilik eden, iyilik sahibi manasına gelen El Muhsin'dir kardeşlerim. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bu isim yani Muhsin kelimesi ismi isim olarak gelmemiş bilakis fiil olarak gelmiştir. Diyor ki Allah Azze ve Celle Kasas suresi 77'de Allah'ın Allah sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Ve yine <gülüyor> Yusuf suresi 100. ayeti kerimesinde diyor ki وَقَدْ أَحْسَنَ bi اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِي وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbim bana iyilikte bulundu. Beni e, hapishaneden, zindandan çıkartarak bana iyilikte bulundu. Ve sizi diyor bedv'den yani köy yerinden beni size, sizi bana getirdi. Ve yine Talak suresi 11'de قَدْ ahsanallahu lahu لَهُ Allah ona ne yapmıştır? Güzel bir rızık vermiştir. Diyor ki secde 7'de Allah'ın her şeyi kendi eliyle yarattığı için Allah'ın yarattığı her şeyi güzel yapmıştır. Güzel bir şekilde yaratmıştır. şeyi kendi eliyle yarattığı için Allah'ın her şeyi kendi eliyle yarattığı için Allah'ın her şeyi kendi eliyle yarattığı için Allah'ın her Ahsenul Halik'in, yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar yücedirdir. Kardeşlerim, hadisi şeriflerde de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın, vesselam, bu ismin yani El Muhsin isiminin Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim olduğunu ispatlayan hadisler gelmiştir. Bunlardan bir tanesi, Enes i̇bn Malik radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki اِذَا حَكَمْتُمْ فَاَعْدِلُوا Hüküm verdiğiniz zaman adaletli olun. وَاِذَا قَتَلْتُمْ Öldürdüğünüz zaman da bunu güzellikle yapın. Güzelce öldürün, eziyet etmeyin. فَاِنَّ اللّٰهَ muhsinun, يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ Çünkü Allah iyilik sahibidir. İyilik edendir. Yuhubbu'l muhsinin iyilik sahiplerini sever diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci hadiste yani el muhsin isminin Allah azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim olduğunu gösteren delillerden ikincisi Şeddad İbn Aws radıyallahu anhu'dan geliyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan iki şey ezberledim. Buyurdu ki innal laha muhsinun يُحِبُّ الْإِحْسَانَ اِلَى كُلِّ شَيْءٍ Allah mühsindir, iyilik sahibidir ve her şeyde iyilik olmasını, iyilik yapılmasını sever diyor. وَإِذَا قَتَلْتُمْ Öldürdüğünüz zaman güzelce öldürün. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْزِنُ الذَّبْحَ ve kurban kestiğiniz zaman, hayvanı kestiğiniz zaman da güzelce kesin ve sizden biri ne yapsın? Bıçağının şeyini, ön tarafını, ucunu güzelce bileylesin ki hayvana ne yapmasın? Hayvanı rahatlatsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani düşünün kurban edeceğiniz, keseceğiniz hayvanda bile nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinimiz merhametli olunmayı emrediyor kardeşlerim. Yani hayvana eziyet etmeyin. Güzelce bıçağınızı bileyin ve Hayvanı güzelce ne yapın? Allah için kurban kesin. Bunda bile ne vardır? İyilik etme vardır. Çünkü Allah muhsindir. Allah iyilik sahibidir. İyilik yapanları sever diyor kardeşler. Evet. Yine Samura İbni Cundub radıyallahu gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''İnnallahu azza ve cel muhsinun fe ahsinu. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle muhsindir, iyilik sahibidir. Öyleyse siz de iyilik yapın. فَاِذَا قَتَلَ Sizden biri öldürdüğü zaman güzelce öldürsün. وَاِذَا ذَبَحَ Kurban kestiği zaman, hayvan kestiği zaman da ne yapsın? Bıçağının ön tarafını güzelce bileylesin, keskinleştirsin ve kestiği hayvanı rahatlatsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bütün bu rivayetler Allah Azze ve Celle'nin El Muhsin isminin varlığını ispatlayan delillerden bir tanesidir. Kardeşlerim İbnül Kayyem Rahimullah diyor ki kalplerimizin diyor Allah'tan başka yani La ilaha illallah Sözünü Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilahın olmadığını ikrar etmesi ve Allah Azze ve Celle'nin hakim, kerim, muhsin hükmeden her şeye güzellikle hükmeden cömert ve iyilik sahibi olduğunu ikrar etmesi nedir? E, ikrar etmesidir, ikrar eder Allah'tan başka iyilik sahibi yoktur Muhsinun Allah ihsan sahibidir, muhsindir ve ihsan edenleri severdir. Kardeşlerim muhsin kelimesine baktığımız zaman Allah Azze ve Celle nimet verendir, Allah Azze ve Celle ikram edendir Allah Azze ve Celle cömerttir, Allah Azze ve Celle Sınırsız verendir subhanehu ve ta'l. Çünkü o muhsindir. İhsan Allah Azze ve Celle'nin e, isminin gereklerinden bir tanesidir kardeşlerim. Gerekli bir vasıftır. Ve hiçbir insan bir göz açayıp kapayıncaya kadar Allah Azze ve Celle'nin ihsanından beri duramaz kardeşlerim. Diyor ki Allah Azze ve Celle secde 7'de "Ellezî şey'in halqa" Allah her şeyi güzel bir şekilde yaratmış ve beda min ve insanın yaratılması da topraktan başlamıştır. fa Sizi en güzel şekilde tasvir etmiştir, şekillendirmiştir. "Ve ileyhil mesîr" ve dönüşte ancak onadır. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم insanı en güzel şekilde yaratmıştır Allah azze ve celle demek ki kardeşlerim Allah azze ve celle'nin kuluna en büyük ihsanı alemlerin Rabbi olan Allah'a itaat etmemizdir kardeşler. Bundan daha büyük bir ihsan yoktur. Bundan daha büyük bir iyilik yoktur. Allah Azze ve Celle'ye alemlerin Rabbin'e itaat edebilmek ve Allah Azze ve Celle'nin hidayet edip ta ki ölümüne kadar o hidayet ettiği kimsenin ayaklarını sabit kılması ve yine en büyük Allah Azze ve Celle'nin ihsanından bir tanesi de yarın kıyamet günü kulunu cennetine koymasıdır kardeşler. Bundan daha büyük bir ihsan var mıdır? Allah'tan hüsnül hatime isteyin. Güzel ölüm isteyin. Ölüm anında ölene kadar Allah'tan iman üzere kalmayı isteyin kardeşlerim. Çünkü nice insanlar vardır ki ömürleri boyunca İslam gibi üzere, Müslüman gibi yaşarlar ama maalesef ölümden önce Kafir olarak, müşrik olarak ölebilirler kardeşlerim. Hadiste geldiği gibi insandır. Hayatı boyunca Müslüman gibi yaşar, Müslümanların amelini işler. Neredeyse cennet de kendisine bir zira bu kadar bir 30 santimlik bir mesafe kaldığında diyor Kafirlerin amelini işler de yüzüstü cehenneme atılırdır. Allah'tan hep hüsnül hatime isteyin kardeşlerim. Allah bize hüsnül hatime, güzel bir sonuç, güzel bir ölüm ve merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin kardeşlerim. Sonra kardeşlerim, bu ismin manalarına baktığımız zaman bu ismin mana ismin manası ile alakalı Allah azze ve celle nedir? Kullarını sever diyor. Çünkü Allah nedir? Rahmandır. Yuhibbu'r rahama merhametlidir kullarından merhametli olanı sever. Allah kerimdir, cömerttir. Kullarından da cömert olanı sever. Allah iyilik sahibidir. Kullarından da iyilik sahibi olanları sever. Diyor ki: Allah azze ve celle Bakara Suresi 195. ayet kelimesinde Bu ahsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları severdir. Bey ne diyor ki bu ahsin kema Allahu ileyk Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Hal cezaul ihsan illa ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir kardeşler. İnallahu ma'alldine teka ve lldine humusun Allahu celle celal takva sahibi Allah'tan gereği gibi korkan ve iyilik sahibi olanları severdir. Onlarla beraberdir. Demek ki kardeşlerim, kulun ihsanı nedir? İhsan sahibi olması dinde ulaşabileceği en büyük, en yüce mertebelerden bir tanesidir. Cibril hadisinde geldiği gibi, ihsan nedir diye sorduğunda nedir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam? En te'budallâhe ki enneke tarahu. Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremesen de o seni görürdür. İşte ihsan mertebesi, ihsan makamı budur kardeşlerim. Mertebelerin en yükseğidir. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet, şimdi hiç şüphesiz dediğimiz gibi ihsan dinde ulaşılabilecek en büyük mertebelerden bir tanesidir ve yine ihsanla alakalı Allah'ın kullarına iyilik yapması ile e, alakalı nedir? İli, ana babaya iyilik yapmak, akrabaya iyilikte bulunmak, haklara riayet etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, insanlara eziyet etmemek, onlara hayırın ulaşması için çalışmak hep ihsanla alakalı şeylerdir kardeş. Sadece basit bir kelime değil iyilik yapmak. Hep nedir? Hani halk arasında melek gibi adam denler ya. Tabiri caizse böyle bir şey olmak kardeşlerim. Eğer başarabiliyorsak, başarabiliyorsanız işte ihsan derecesi var ya, ihsan makamı. O dereceye ulaşabilmişsiniz. Ulaşabilmişiz demektir kardeşlerim. Yani Allah'ın kullarına iyilik yapmak, iyilikte bulunmak, ana babaya itaat etmek, akrabaya bağlarına riayet etmek... Haklara, hukuklara riayet etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, insanlara eziyet etmemek ve insanlara hayrın dokunması için çalışmak, işte hepsi ihsan mertebesi ve azmedilmesi gereken şeylerdir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle böyle kimselere çok büyük sevaplar vaat ediyor. Hel ceza'ul ihsani illa ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir buyuruyor. <gülüyor> Lillazina ahsenu'l husna ve ziyade. İyilikte bulunanlara bulun el husna, yani cennet vardır. Ve ziyade ve daha da fazlası vardır diyor Allah azze ve celle. İnallaha la yudi'u ecre'l muhsinin. Allah iyilik edenleri ecrini zayi etmez buyuruyor Tevbe suresi 120'de en ufak bir iyilik de olsa kardeşlerim İsa'nın en büyük semeresinden en büyük meyvelerinden bir tanesi de dünyada iken insanın kalbinin göğsünün genişlemesi ve kalbinin sıkunete ermesidir İhsan sahibinin dünyadaki meyvelerinden bir tanesi Emnil Kayyım Rahimullah diyor ki, göğsü genişletmeyle alakalı, göğsün genişletilmesinin sebeplerini sayarken, diyor ki, onlardan bir tanesi, el ihsanu ilal l kullara ihsandır, iyilik yapmaktır diyor. Ve, mümkün olduğu kadar, malıyla, makamıyla insanlara faydalı olabilmektir diyor. Ve, her türlü ihsanın çeşidiyle, Bedenle insanlara faydalı olabilmektir. Cömert ve iyilik sahibi insanlar kalp olarak, göğüs olarak en geniş insanlardır diyor. Ve nefis olarak en böyle mutlu olanlarıdır. En temiz, en iyi olanlarıdır. Kalbi olarak en yumuşak olanlardır. Ama diyor cimriye gelince onlar diyor insan olarak İnsanları yoktur, iyilikleri yoktur ve insanlar içerisinde göğüsleri en dar olanlar onlardır diyor Allah Resulü şey İbnül-Kayyim rahimahullah. Hakikaten ve yaşantı olarak da en çileli, en dertli, sıkıntı da muhakkak o cimrilendirdir. Niye? Allah Azze ve Celle ihsan sahiplerini seviyor mu? Seviyor. Niye? Çünkü Allah Muhsin. Allah nedir? İhsan sahibi. İyilik sahibi ve iyilik sahiplerini seviyor. Allah cömert, cömertleri seviyor. Ama Allah'ın bakil yani cimrilik diye bir vası var mı kardeşlerim? Olmadığı için cimrileri de sevmiyor. İhsan sahibi olanlara daha dünyadayken neyini veriyor? Karşılığını veriyor. Adamın gönlü serbest, gönlü geniş. Mutlu, mesut. Ama diğer adam, bakil olan, cimri olan insan kalbi hep dar, sıkışmış. Ve hep bir sikileli, hep bir dert içerisinde, sıkıntı içerisinde. Ama ihsan sahibi öyle değil kardeşlerim. Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam, munfık ile bakilin yani infak eden, Allah yolunda harcayan ile Allah yolunda harcımayan insanın misalini verirken diyor ki böyle zırhtan yani çelikten, haditten, demirden bir cübbe ya da bir ne bileyim zırh giymiş insan gibidir. Diyor. Münfik insan yani ihsan sahibi infak eden insan ne zaman infak etmek istese o diyor genişler. Rahatça ne yapar infak eder. Ama diyor bakil olan, cimri olan insan ne zaman infak etmek istese o onu daha da sıkar diyor. O da hiçbir şey yapamaz diyor. İşte bu da nedir? Müminin vasfıdır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Dünyadaki nedir? İşte dünyadaki karşılığı bu kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin senin göğsünü açması, kalbine ferahlık vermesi, kalbine mutluluk vermesi... En büyük mutluluk budur. Düşünün, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gideriyorsunuz. Allah sizin kalbinize mutluluk veriyor. Hani diyor ya, siz diyor dünyayı da infak etseniz, harcasanız iki kişinin kalbini ne yapamazsınız? Birleştiremezsiniz. Yani insan hani menfaat e, şeyi vardır ya, dostluğu vardır ya menfaatin bittiği yerde dostluk da biter, bu böyle değildir kardeşlerim. Siz Allah için harcamaya devam ettiğiniz müddetçe insanların sizi sevdiğini fark edersiniz. Hiç tanımasalar bile. Niye? Çünkü Allah sever o kulunu. Allah sevdiği zaman Cebrail sever. Cebrail aleyhisselam sevdiği zaman melekler sever. Melekler sevdiği zaman yeryüzünde ne yapar? İnsanların kalbinde ona karşı bir kabul olur. Ama Allah sevmezse Cebrail aleyhisselam da sevmez. Melekler de sevmez, insanlar da sevmez kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın en büyük şeyi nedir? Allah'ı razı etmek olmaktadır kardeşlerim. Ahiretteki karşılığı ise nedir? Bu şeyin eh, ihsan sahibinin Lahum rabbihim. Onların diyor Rableri katında diledikleri her şey vardır. ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسَنِينَ İşte bu karşılık nedir? İhsan sahibi, iyilik sahibi kimselerin yaptığı, insanlara verilen bir karşılıktır diyor Allah Azze ve Celle. ma يَشَاءُنَا اِنْدَ رَبِّي Rableri katında diledikleri her şey var. Allah Azze ve Celle hem dünya, ahireti, dünya sevabını hem de ahiret sevabını bakınız, Al-İmran 148. ayet-i kerimesinde topluyor. فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا Allah Azze ve Celle onlara dünya sevabını vermiştir. Yani ne yapmıştır? Düşmanlarına karşı onlara yardım etmiştir. Düşmanların kalplerine onların korkusunu vermiştir. وَحُسْنَ sevabil ahireh Ve onlara ahiretin sevabını da vermiştir. Nedir o? Cennâtu'l-na'im. Na'im cennetleridir. وَاللّٰهُ يحب المحسنين الله ihsan sahibi iyilik sahibi olan kimseleri severdir. Allah azze ve celle nimetiyle keremiyle bizleri onlardan eylesin kardeşlerim. Subhaneke Allahumma ve hamdik eşhedü en illa ve